الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان الله وما توفيقي واتصامي إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد, صلوا طبيب قلوبنا محمد, صلوا محمد الله صلوا على شفيع يعذنوبنا محمد الله صلى الله عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم نور الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود و عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فاعلوه Labişe ma kanu ve fəgalon, sədəq Allahu Al-Azim. Allahım anfağınab, el-Qur'ân Al-Azîm, bârîk lanafi, velhamdülillah, Rabbül-Aalamin. Fas-tağfirullah l-hayy al-Quyûm, hâsçandukum bil-hayy al ve zaman yollarda kaldık. Yol tamirat bakımı varmış. Biz de evvelce geçen gelişimizde rahattı. Bu sefer çok tıkallı oldu İki saat evvel yola çıkıyoruz Yine zor kavuşuyoruz Sizi de bekletiyoruz ama iyi yerde bekliyorsunuz Elhamdülillah Allah'ınızın evinde bekliyorsunuz Celle şanuhu celle celaluhu Camide beklemek Devamlı namazda yazılıyorsunuz Şimdi yatsı namazını bekliyorsunuz En büyük amellerdendir bu günahları sildiren dereceleri yükselten amellerden sayılıyor isbâhul vudû'i fil mekârihi zor zamanda abdest tazelemek yani soğukta uykulu halde abdest almak entidârus salâti ba'da s bir namazı kıldıktan sonra öbür namazı beklemek Ketrajul camilere gelirken çok adım atmak, bunlarla günahlar siliniyor Elhamdülillah. Kazanıyorsunuz. Bu saatler nasıl olsa geçmeyecek mi? Geçecek. Nerede geçsin? Hiç Allah'ın yolunda geçsin, sikirde geçsin, sohbette geçsin, televizyon başında geçeceğine şarkı türküyle geçeceğine. Nefis bizi haramlara, günahlara düşürmeden, biz onu ibadetlere düşürelim. <Gülüyor> koy verirsek, bakarsın ki ne aydu en sofi adam, takva adam bile sabıdır. Nefse yol verirsen, koy verirsen, o kötülüğü emreder, hiç iyilik istemez. Ama onu Allah'ın evinde hapsederiz inşallah burada. Bu itikyafdır. Akşam ve arasında camide duranların ki itikaftır. Ne demek itikaftır? El-ihtikâf Hifzul cevârihi tehtel evâmiri İhtikâf demek insan uzuvlarını, elini ayağını, gözünü, kulağını Allah'ın emirlerinin altında hapsetmesi. E şimdi burada dururken çıplak karı görebilir misiniz? Kıybet dedikod edebilir misiniz? Çarkı dinleyebilir misiniz? Bak ne kadar günahlardan korunmuş oldunuz Allah'ın izniyle. Korunan Allah'ın koruduğudur. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Evet. Size son olarak ben ziyaretlere gideceğimi söylemiştim. Sizin arkanızdan gittim elhamdülillah. Sıhır'da gittim, tilloya gittim. Evliya Allah'a ziyaret ettim Elhamdülillah Veysel Karani Hazretlerini ziyaret ettim Ondan sonra Tillo'da Büyük velileri ziyaret ettim Orada bir Mezarlık var ki Her taşın altında bir evliya yatıyor 750 sene evvel Kasım-ı Hazretleri Arvasilerin büyük dedesi Oradan geçerken 12 bin evliya tespit ettim diyor 750 sene Şimdi 70 bin evliya toplaşmış. Ervah toplanmış orada. Şeyh Hamze Kebir Hazretleri, Şeyh Mujahid Hazretleri, bunlar eski 600 senelik. Kutuplar, gavfler, son zamanda tabii yine 250 senelik. İsmail Fakirullah Hazretleri, onun oğulları, Abdülkadir Efendi Hazretleri, Sultan Mahmut Hazretleri çok büyük veliler. Meşhur halifesi İbrahim Hakkı Hazretleri Erzurumlu, o da orada yatıyor. Elhamdülillah, şehitler var, köylerde onları ziyaret ettik. Ondan sonra Şeyh Hazin Hazretleri, Mevlana Halid'in hulefasındandır. Her bir ellerini ziyarette sizi de ortak ettik. Elhamdülillah Tam cuma saatleriydi şey İsmail Fakırlı Hazretleri'nin Çilehanesi'ne girdik Dua kabul saati ikinci ile akşam arası Onun kuyusunu ziyaret ettik Nar ağacını Bir nar ağacı dikmiş eliyle Nar ağacı 20 senede ömrü biter 300 senedir nar veriyor Allah'ın Halleri Orada kuyusu var Yeşil kuyu diyor o okuya O kuyuya. Düşmüş mübarek bir kadir gecesinde kutupluk ona orada verilmiş. 40 yaşına kadar hayvani gıda yememiş. Peynir, yoğurt, et hiç üzümle yetiyemiş. Yetişmiş 40 yaşına kadar. Ruhani gibi olmuşlar yani, melek gibi olmuşlar. Nefis yok, şeyvet yok, bir şey yok. 8 sene istiğrakta kalmış, hiç kendine gelmemiş, hep çikir üzere kalmış. Ne ailesini görmüştü çocukların. Sonra bir Kadir gecesi bir hasta ziyaretinden dönerken o kuyuya düşmüş. 15 metre derinliğinde kuyu, zannediyor bir karış yere düştü. Orada büyük tecelliler oldu. ''Ve kâtu bi'irahad râe ve diye şiirler yazdı mübarek. Çıkamadım diyor. Gece karanlığında düştüm. O yana zorladım yok. Bu yana zorladım yok. Kuyuda nasıl çıkacak? 15 metre. Bütün kapılar kapanınca Mevla'nın kapısı açıldı tabi. Orada Allah bana tecelli etti diyor. Hiçbir veliye vermedi. iklerini bana verdi. Yedi kaç köklerin üstü açıldı gördüm diyor. Denizden en dibine kadar gördüm. Hep keşfettim diyor. Hızır İlyas aleyhisselam geldi. Bana kebap pişirdi getirdiler. Cüneydi Bağdatliler, Seyyid Ahmet Errifaililer, Abdülkadir Geyla. Hepsi geldiler meyveler, ikramlar. E sen 40 sene yemezsen öyle olur tabii. Ya. Ya. Adamlar nasıl yetişmiş. Halala harama dikkat etmişler. Öyle bir veliler ki yani acayip işler. Akıl sürtürür. Onların kerametleri, onların keşifleri. Sonda şöyle diyor. Ene şeyhu fakirullah. Hubbu men yuhibbullah. Ene sultanu asr Ben şeyh diyor. fakirullah, fakirullah Allah'a muhtaç demek. Allah'a sevenleri severim diyor. Ben bu asırdaki evliyanın sultanıyım diyor. Mevlana makam verdi onu konuşturuyor. Kabrinin üstünde şu, şu beyt yazılı. Ben aksed kahrahu ayna yeskun. ev adamı kahretmek istersem o nerede durabilir diyor. Ne yer kabul eder ne gök kabul eder. Allah velilerine böyle tasarruf eder. O yakınlarda bir kale varmış. İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname'de yazıyor işte kerametlerinden İsmail Fakirullah Hazretleri'ni bahsediyorken. Van Beyini bin tane askerle toplan efendim sultan o zamanın padişaha yollamış o kalenin efendim kuşatılmasına ve alınmasına oranın beyi asili getmiş zaman hükümetine sultan da ferman etmiş ki Van Bey'i gitsin orayı istila etsin. O da gelmiş kuşatmış fakirli hazretleri mektup göndermiş ona kuşluk vaktinde. Bu bey yani kalenin beyi idir, zalimdir ama halk masumdur, mazlumdur, günahsızdır. E, tam da üzüm mevsimi, milletin keçin mevsimi yani efendim meyveler toplanacak işte. E sen şimdi burayı toplanan tüfeklerle sardın, kuşattın. Bu kadar fakir halk açısız perişan olacak buralarda. Bir seneye kadar da daha ne bitecek orada üzümüyle adam geçinecek Yani bunu yapma sen diye mektup yolladı. O hiç mektubu saymadı. Haber gönderiyor ona ki ben padişahın emriyle geldim dedi. Kimseyi dinleme. Öyle mi? Bir bulutlar geldi o anda. Allah Allah. oldu ortalık. Bir dolu yağmağa başladı. Ne hayvan kaldı ne insan kaldı. Dağlardan bir şeyler geldi. Hepsini aldı gitti. Ya sen Evliya Allah ile uğraşır mısın? Söz dinle sana dedi ki dön buradan yapma millet günahsız halk. Sonra gelmiş süt dökmüş kedi gibi Süt dökmüş kedi gibi gelmiş efendim işte Efendi Hazretleri ziyarete geldim ben pişman oldum o zamanın paşası Hiç ona bakmadı tarafına Ben zalim adam dedi, niye laf dinlemedin de bu kadar milleti kırdırdın Sabaha kadar titredi diyor ki ben padişahların yanında kaldım dedi Fakat bunun kadar heybetli adam görmedim ya Bu Allah'ın verdiği bir heybettir. Hey gidi kardeşlerim. Allah'ın dostlarında işte öyle hal vardı, öyle heybet vardı. Padişahlar onların karşısında eğilirdi. Tüm dünyanın kralları eğilirdi. Onlar mübarekler yamalıklı cüppe giyerdi. Bizim gibi yemezler, içmezler ama, giyinmezdiler, kuşanmazdılar ama Mevla onlara bir heybet, bir vakar vermiş. Bizden onu almış. Hadis-i şerif tene buyuruyor. İza havet ümmetid minha heybetül İslam. Benim ümmetim dünyaya değer verirse İslam'ın heybeti onlardan soyulup alınacak. Dünyaya değer vermek için altına, gümüşe, marka dolara çalışmak değil, kazanmak değil, değer vermek. Kalbini onlara bağlamak, onu kazanmak için her günaha düşmek, cemaatı terk etmek, faize düşmek, rüşvet almak, yalan demek, yeter ki dünya mı olsun? Ondan sonra o dünyanın tahsili uğrunda cemaatleri kaçırmak, ondan sonra efendim hayır yollarına verememek, cimrilik etmek, işte bunlar dünyaya tazim. İslam'ın heybeti alınır diyor. Allah heybeti kime veriyor? Kendisinden korkanlara... Ahireti tercih edenlere Heybet ne demek? Vakar. İşte Hz. Ömer radıyallahu anh, Efendim Nasıl? Rum kralı ondan korkuyor. Kayseriler, Kisralar ondan korkuyor. E, halbuki üstünde ne giyiniyor? Kürkü yok, kaftanı yok. Yamalıklı cübbe giyiyor. İslam'ın heybeti var. Şeyh Fakirullah hazretleri öyleydi. Bak. İbrahim Hakkı hazretleri anlatıyor. Çünkü adamlar dünyaya değer vermediler, ahirete değer verdiler. Kendi eliyle ekermiş, tarlasını, buğdayını biçermiş, ondan sonra da onu her önüne gelene de satmazmış. Neden? E Belki alan adamın parası haramdır, çoluk çocuğu zehirlenir diye. Halbuki siz bir dükkan açsanız, oradaki sattığınız malınız helal olsa, e gelip alacak adamın parasının haram olduğunu sormak sizin vazifeniz mi? Değil. Ama Allah'ın dostları ne yapıyor? Müşterinin parasını da soruyor. Nereden kazandın? Helaldan mı? Haramdan mı? Çaldın mı? Kasp mı ettin? Geldin bana. Siz ne yaparsınız? Helal haram ver Allah'ım. Senin kulun yer Allah'ım dersiniz. Hazır müşteri gelmiş bana ne herif helaldan mı kazanmış? Haramdan mı kazanmış? Siz derken ben de içindeyim yani. Hep beraberiz. Takırlı Hazretleri... Öyle haramdan, şübeden sakınarak mübarek adam, he? çoluk çocuğuna da öyle yedirmiş ki hep halaldan. çocukları hep evliya oldu. Sil hep, oğlu Abdülkadir Geylani'nin ikincisi olmuş makamda. Onun oldu. Oğulları hep orada yatıyorlar. Hepsi kutuplar, gavslar, veliler, manevi sultanlar... Gece gündüz uyumamışlar, yememişler, içmemişler, ağlamışlar, sızlamışlar. Allah'a böyle bulmuşlar. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Böyle bir heybete nail olmuşlar. Mevla şefaatlerine nail eylesin. İbrahim Hakkı Hazretleri onun halifesidir. O anlatıyor, buyuruyor ki... Aslında diyor, ona verilen makamlara ben tercüman oldum diyor. Babası ta Hasan Kale'den mürşid aramak için hacca gideyim diye yollara düşmüş. 10 sene, 20 sene mürşid aradı. Kimseyle teselli olmadı. Sonra İsmail Fakirli Hazretlerini duyunca geldi onun yanına. O da onu bekliyordu ne zamandır. Manen işaret aldı. Herkes diyorlar bizi hizmetine kabul et. Yok diyor Erzurum tarafından bana bir hizmet eden gelecek işte bu zat onun hizmetine geldi İbrahim Hakkazı'nın babası 10 sene hizmet etti gece gündüz o mübareğin hizmetinden ne oldu bir hafta diyor efendim cebine bir kuru üzüm bir avuç kuru üzüm koyardık bir haftada o kuru üzüm bitmezmiş başka bir şey hediye yok ya devamlı Mevla ile beraber devamlı ölüme hazır Ahiret dertlisi, işte sayıyor İbrahim Hakkı hazileri, zemzemle yıkanmış, kefeni diyor, sandıkta hazırdı. Devamlı ölüme hazırdı. E ölüme devamlı hazır olan, kefeni hazır olan günah işler midir? Sizin hanginizin kefeni hazır? Hangimiz ölümü düşünüyoruz, hazırlanıyoruz? Bir de götürsen eve 4-5 metre kefen bezi. Karı da sorar sana ki bu ne be? Sen de dersin ki kefenimi hazırlayayım da getirdim gözümün önünde dursun işte sandığa koyalım falan. Ya sen deli misin be adam daha çok yaşayacağız biz ya oho. Böyle şeylerle adamın moralini bozma kefen mefen eve sokulur mu ya? Ölürsen düşünürüz ya. Kefen görmek istiyor mu millet? Cenaze görmek istiyor mu? Evliya Allah'ın hallerine bak ya. İbrahim Hakkı Hazretleri Orada işte 7 yaşından 10 yaşından beri Kaldı 7 yaşında Bir rüya gördüm diyor Bir kuşlar diyor bir sürü kuşlar Hücum etti bana Babam diyor Hepsini benden defetti etti hiç saldırmadı Bana bir kuş geldi koltuğumun altına doğru böyle bir girdi içime doğru hafif yani bir kagaladı beni gitti uyandım babama anlattım babam da gitti şeyh anlattı şeyh efendi geldi o kuş nerene rüyanda kagaladı burada baktı oradaki o zaman taun hastalığı veba salgını var dedi buranda dedi bir veba salgını işareti var o rüyada gördüğün yerde hakikaten de hafif belirtisi varmış dua etti okudu İbrahim Hakkazı üç gün komaya gitmişti vefat edecek hiç ayılmadı vebadan çocukken sonra babasına dedi İbrahim gitmişti ama Allah onu bize geri iade etti elhamdülillah Evliya Allah'ın duası himmetleriyle İbrahim Hakkazı'nı yetişti ama ne veli oldu ne veli oldu cihanı tuttu yani Bir namesi var, akıllara durgunluk verecek olay. O zaman 150-200 sene evvel öyle aletler yapmış, yıldızların uzunluğu şeyini ölçüyor. Şu kadar aletle yıldızın şeyini ölçüyor. uzaklığını. Nasıl ölçüyor? Antarktika kıtası daha keşf olmadan evvel harita yapmış, o kıtayı da haritaya koymuş. Daha keşf olmamış dünyada keşif manevi keşf olmuş ilham olmuş şeyh Efendi ne diyor kuyuya düştüm diyor denizlerin dibini gösterdiler bu onu halifesi öyle efendim küreler yapmış efendim dünya atlasları yapmış neler yapmış kutuplardaki basıklığa kadar böyle göstermiş hiç o zaman bulunacak bir şeyler değil bilinecek bir şeyler değil denizlerin dibini ölçmüş şu kadar metrede öyle tespitler yapmış şimdikiler hatta Avrupa'da onun ilimlerinden hala istifade ediyorlar ve şimdiki bu kadar aletle teknikle ona yakın buluyorlar yine. Ben diyorum ki yine bunlarınki yağmıştır. Çünkü o zamanki maneviyatla buldu. Hiçbir şey bilinmezken o doğrudur. Ya astronomi ilimleri efendim bütün ilimlerde mübarek daha olmuş tasavvufta, tarikatte, şeriatte, hakikatte, marifette, her ilimde. Allah dostlarının en mükemmeli olmuş. İsmet Garimullah Büyük Şeyh Efendi, bizim Şeyh Efendimiz, şey efendimiz Risale-i sahibi buyuruyor ki, وَقَالَ İbrahim حَقْقِ الَرْضُرُومِ ve حُجَّةٌ لِيَنَّ هَذَا مِنْ اَكْمَلِ اَهْلِ اللّٰهِ İbrahim Hakkı Hazretleri şöyle buyurdu. Onun sözü hüccettir ve kesin delildir. Çünkü bu zat Allah dostlarının en mükemmellerindendir. Şahitlik ediyor makamına. Ne bulmuş İbrahim Hakkı Hazretleri? Men kâne Allah, fem'înuhu fîddâraynî Allah. Kimin kalbinde Allah sevgisi var, Allah korkusu var, iki cihanda yardımcısı Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. وَمَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِه۪ <اللّٰه> Kiminki kalbinde Allah'tan başka dertler, tasalar, kuşkular, sevgiler var. Takas فِي دَّارَيْنِ اللّٰهِ İki cihanda düşmanı Allah'tır, diyor. Ulan ya rabbil Söze bak, hizaya gel. Böyle bir yüce beyi rüyada görüldü, bize selam gönderdi ve bizi kucakladı ve biz size duacıyız ve yardımcıyız. Buyurdu, ya da görüldü. Biz de 13 oraya kadar ziyaretine gittik. Elhamdülillah ziyaretleriyle müşerref olduk. Elhamdülillah teselli bulduk. Ruhlarımız çok nurlandı, feyizlendi. Bir makam ervah kadar ruhlar orada hazır bulunuyor. İnşallah siz cemaatlarımızı da aynen o büyüklerin himmetine kattık elhamdülillah. Onlar himmet ederler, onlar imdad ederler, Allah'ın dostları yardım ederler, Allah'ın yardımıyla yardım ederler. Oradan geldik, efendim epey bizi aradılar işte, yok terörle mücadeleye aldılar, yok ifadelere çektiler, uğraşıyoruz günlerdir yine. Ama elhamdülillah o dostlardan aldığımız himmetlerle Mevla yumuşatıyor elhamdülillah, Mevla kolay getiriyor elhamdülillah. Bu zamana kadar muhafaza ettiği gibi, bundan sonra da muhafaza ediyor elhamdülillah. Evet, <gülüyor> efendi kardeşlerimiz, bu dostların ismi anıldığında indedik salihine tenzilur rahme. Salihler anıldığında rahmet yar, Allah'ın feyci bereketleri o mecliste iner. Bu velilerin isimleri anıldığı vakit bir tefriznamesi var birçok divanları var mübareğin eserleri var efendim o tefriznamede meşhur beyitleri var hepinizin bildiği sözleri var bütün dünya onu söylüyor değil mi? ne söylüyor? hakşerleri hayr eyler zannetmeki hayr eyler. arifanı seyre Görelim köreli mevlâ eyler. neylerse ne güzel eyler bu sözleri o söylemiş ne büyük söz. Şey. Şimdi ortalıkta acayip olaylar oluyor. Hep şer gözüküyor işte kötü gözüküyor. Ne diyor? Hatta hala o şerleri ne yapar? Hayır yapar. Zannetme ki Allah başka bir şey yapar. Allah'a bilenler onu anlar. Bakalım Mevla neyler? Sen sabret. Sonunda seyret Mevla güzel eyler diyor. Hakkın olacak işler... ''Boştur gamu teşvişler, ol hikmeti, ni işler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyle.'' Yani bütün işler kimin elinde? Amerika'nın elinde mi? Rus'un elinde mi? Bu dünyanın yönetimi kimde? Alemlerin tasarrufu kimde? Hakkın olacak işler. Bütün işler Allah'ındır. ''Boştur gamu teşvişler, ne üzülüyorsun, ne sıkılıyorsun.'' Diye. Boşuna ya. İşler onun elinde, ipler onun elinde. He? Ol hikmetini işler Ey Rabbim bize bu iş uygun gelmiyor. O, o doğru bildiğini yapar. Vallahi alemu entum O bilir, siz bilmezsiniz ki ne karıştırıyorsun diyor. Ki. Hayır var inşallah. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o, reddetme. Görelim Mevlana'yılar neylerse ne güzel eyler. Söze bak. Nasıl söylenir bu sözler ya? diyor ki bir işi illa tutturma olsun böyle olsun böyle olsun tutturma hayırlısını iste ama bir şey oldu olduysa inat etme neden olduğun için oldu haktandır o reddetme diyor ya yani. mevlane yaptıysa güzel eder vallahi güzel etmiş billahi güzel etmiş tallahi güzel etmiş görelim Mevlana etmiş netmişse güzel etmiştir daha çok sözleri var eşsiz sözleri var namesi var. Çok mühim bir şey. Allah fırsat verse de bir daha severe belki okusam onu size. Uzun musalları var. Tevfiznâme ne demek? işleri Allah'a ısmarlama. Bütün işleri kime ısmarladık? Allahu Teala ve teccasüs zatlerine. Allah ısmarladığın işi mevla azay etmez. Yani çok dualar aldınız elhamdülillah. O dualarla inşallah yüzümüz ak olur. Birbirini unutmayız. Allah dostlarının şefaatlerine hep beraberce nail oluruz inşallah. Efendim kardeşlerim. Evet. Ezan vakti yakındır. Ben sizi efendim çok uzun tutmak istemiyorum epey zamandır uzun konuşmuyorum kısa konuşuyorum ama bereketi yerindedir inşallah bereket Allah'tandır bakarsın az konuşursun Allah uzun anlatır şimdi bir hadis-i şerif okumuştum o hadis-i şerif 3 maddelidir onu 2 maddesini daha söyleyeyim 1. maddesine dedim ümmetim dünyaya değer verirse İslam'ın heybeti onlardan alınır alındı mı bizden alınmadı mı alındı bir buçuk milyar işlem alemiyiz mahallekada kadar var mı Yo İki. ve <gülüyor> Eğer benim ümmetim iyiliği emretmezse kötülükten neh Namaz kılmayana namaz kıl demezse, zinadene etme demezse, günah işleyenin elinden tutmazsa, zulmedenin elinden tutmazsa, yapma demezse ne olur? Vahyin bereketinden mahrum olur. Ne demek vahyin bereketinden mahrum olur? Kur'an'ı anlamaktan mahrum olur. Bu hadis-i şerifin izahında ne diyor? Ulema Hakimi Tirmizi Hazretleri diyor ki Adam hafız olur, allame olur, tefsiri Arapça'yı yutar ama Kur'an'ın sırrını anlamaz diyor. Bak bugün ne ilahiyat profesörleri var ki zındık olmuş. Ama hadis profesörü, tefsir profesörü Arapça'yı yutmuş, cahil değil ama oldu. Neden? Çünkü iyiliği emretmez, kötülükten ne yetmezse bana ne ne lazım vahyin bereketinden mahrum olur, Kur'an'ı anlamaz olur. Kur'an'ın sırrına vakıf olamaz. Şimdi bizim vazifemiz bu. Bu sohbetler camilerde devam ettikçe eder. Etmese de evlerde eder. Herkes kendi başına eder. Konu komşusunu gezer. Allah için elinden tutar. Mutlaka iyiliği emredip kötülükten de etmemiz lazım. Bak Recep ayı geliyor. Allah'ın ayıdır. Recep-i Şehrullah. Bunun insanlar Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarına acıyın. Allah da Milletsel gibi cehenneme gidiyor ya. Kur'an'ın bereketini istiyorsanız bu vazifeyi yapın. İnşallah Kur'an evlerinize, ocaklarınıza bereket olacak. Ama konu komşunuzu toplayın. Evvela hanımınızdan çabuk çocuğunuzdan başlayın. Allah için İslam'ı anlatın. Üç, ve izâ tesâbbet ümmetî sefadat min aynillâhi teâlâ. Benim ümmetim birbirine söverse... Benim ümmetim birbirinin aleyhinde giderse, birbirin tenkit ederse Allah'ın gözünden düşerler. Bak bugün Müslümanım diyenler grup grup olmuş. Şucular, bucular, şu tarikatçılar, bu tarikatçılar, şu grup, bu grup. Hepsi birbirinin aleyhinde konuşuyor. Onda hayır yok, o diyor hayır yok. Hepimiz birden Allah'ın gözünden düştük. Korumasından çıktık. E şimdi hangi helak çukurunda batsak Allah bizi arar mı? Aramaz. Niye birbirinin aleyhine gidiyorsun? Ehli sünnet vel cemaatta birleşsene. Kur'an sünnette birleşsene burada bizim yaptığımız sohbet ne sohbetidir? Ayet hadis sohbetidir, din sohbetidir e burada sen şu cüymüşte bu cüymüşte, şu şundanmışta, bu bundan Nedir? Allah'ın dini hepimizin arasında müşterek değil midir? Niye birbirini tenkit ediyoruz? Bu, bu hadis İhsan Efendi hocamız Allah rahmet eylesin çok okurdu bu hadisi yakında ben bunu tefsire yazdırdım da çok dikkatimi çekti tekrar ...bunun üzerinde duralım... ...dünyaya değer vermeyelim... ...dinimize değer verelim... ...ahirete değer verelim... ...heybetimiz yeniden gelsin... Düşmanlarımız Allah korkusun. ...Rasûlullah buyuruyor... ...bir aylık yoldan adımı duyan düşman korkardı... ...bize ne oldu ya o nümmeti hiç Emri bülmarı vazifesini yapalım... ...bak bize ne kadar baskı yapıyor, ...ne kadar engel... ...ne kadar sıkıntı... ...her gün bir mahkeme... ...şimdi kaç tane mahkeme açtılar bana yine... ...ama ne yapacağız... ...bu millete anlatacağız... Allah'ın dinini anlatacağız, biz başka bir şey demiyoruz ki. Milleti tahrik etmiyoruz, kışkırtmıyoruz, fitne yapmıyoruz ya. Allah'ın dinine davet ediyoruz ya. İslam'a gelen adam, efendim, vatanla milletine düşman olur mu? Eşkıya olur mu? Terörist olur mu? Ondan kimseye zarar olur mu? Olmaz. Bunu anlasalar, bizi her yerde konuş milleti düzene sok diyecekler ama. Anlamıyor. Mevla anlatır inşallah. Birbirinin aleyhine de gitmeyi bırakalım Kıybet dedikoduyu bırakalım iftiradan uzak duralım Allah'ın yoluna dinine dönelim Müminler hep birden Allah'ın ipine sarılalım inşallah Kararlık bulutlar yakında açılacak inşallah Rüzgar geliyor Bir rüzgar gelecek bulutları açacak dağıtacak Ve vallâ külşeğin kadir Bu iş böyle gitmez Elbette düzelecek Ama evvela biz düzelelim Biz, nefsimiz, ehlimiz, çoluk çocuğumuz ve ailemiz Ne haldeyiz niçin yaratıldık ne ameldeyiz ne iş yapıyoruz ha şimdi gidiyorsunuz evlere gece yaralana kadar maçlar filmler sinemalar bütün dünya müslümanları kan alıyor, siz keyif ediyorsunuz müslümana yakışır mı bugün ölseniz kabirde ne sorulacak size onu hazırlamıyorsunuz bu gece ölçen yarın ne cevap vereceksiniz Allah'a onu hazırlamıyorsunuz çoluk çocuğa onun hazırlığını yaptırmıyorsunuz efendim farz olan ilimlerle meşgul olmuyorsunuz lüzumsuz yunan ilimleriyle meşgul oluyorsunuz buldun ilmi Kur'ani? Ne lazım ilmi Yunani? Bu da İbrahim hakkının sözüdür Kur'an ilmi bulmuşsun diyor, Yunan ilmini boş ver diyor ya. Ama nerede? Geçen arzettim size herhalde bu Nurul İzzet kitabını, değil mi? Efendim bir kısım cemaatlar alamamış, eksik kalmış dediler bana. Yetişmedi, az gelmişti. Bu sefer getirdik. Bak bu namaz, oruç, hac, zekat dört tane İslam esasını içine almıştır İslam'ın şartı kaç? beş, birisi kelime-i şehadet buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en ne Muhammed tabi bu dille söylemek aslında bu iman kelimesidir iman şartları kaçtır? altıdır O altı esas ayrıdır o inanmak kısmındandır, amele taalluk etmez Tasdikun bil cenan kalple tasdiktir o ama bu İslam şartlarında kelime-i şehadet getirmek ne demek? Dille ikrar etmek demektir. Fakat bu dille ikrar her zaman şart olmaz. Mesela adam seni zorlar, silah kafana dayatırsa sen orada dille ikrar etmeyebilirsin. Hatta zorlandığın yerde efendim ben dinden çıktım da diyebilirsin. Ama ölüm tehlikesi olduğu zaman... he illa bil iman ama kalpten zerre kadar bir şüphe gelse imanına bir halel gelse ne olursun kafir olursun ama her zaman dille söylemek şart değil işte mesela adam dilsizdir dilsiz kelime-i şehadet okuyabilir mi okuyamaz okuyamayınca yavur mu olur olmaz çünkü dili yok ya adamın o kalbinden inanmış müslümandır demek ki bu kelime-i şehadet efendim dili olan dili dönen serbest olan insanın söylemesi gereken bir şeydir. E şimdi mesela biz elhamdülillah burada müşahitiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Sen Müslüman mısın? Müslümanım oku bir kelime kelimeyi şehadet. Okuyabileceksin tabii. Sen orada okumuyorum dersen ne olursun? Kafir olursun. Ne billah? ayrı bir konu. Ondan sonra ne geliyor işte şartlarında namaz, oruç, had ceza. Vallahi billahi tallah. Daha yemin yok üç tanedir. Hepsini söylüyorum. Bu namaz İslam'ın ilk şartıdır ve dinin direğidir. Bundan hesap veremeyen yarın ahirette Allah'ın dostlarıyla direkt cennete gidemez. Gidemez. Ama ne dedim? Direkt cennete gidemez. Ağır hesaplar, kitaplar, yanmalar, yıkılmalar binlerce sene sonra çıkar gider belki. İmanını kurtardıysa orada ama namazsız adam imanını da zor kurtarır. Ben size doğrusunu söylüyorum. Bunu öğrenin. Bak burada 170 sayfa bu kitapta namaz bahsi anlatılmıştır. Size vasiyet ediyorum. Sohbetler olmasa da mutlaka siz her gece yatmadan 5-10 dakikanızı bu fıkıh kitabına ayırın. Eğer 5-10 dakika bununla meşgul olursanız, sabaha kadar uyusanız ibadette yazılırsınız. Ama okuyun. Bak burada neler var. Açın. Sırayla okuyun. Evet mesela burada efendim tadil erken anlatıyor tadil-i erken nedir? bunları yaz, okuyun sefer meseleleri anlatıyor efendim hastanın namazını anlatıyor ayakta duramayanın namazını anlatıyor İmam uyanın halini anlatıyor niyeti anlatıyor bunlar hep bilmeniz lazım ki onu da bilmiyorsunuz He? biz bir yola çıktık bir neyle? Bizim nenemiz vardı rahmetli oldu. Biz iki kılıyoruz o dört kılıyor. Ya nene yoldayız diyorum ikiye indi farzlar. Benim içime sinmez uşam dedi. Ben dedi dörde alışmışım dedi. E şimdi din senin alıştığınla mıdır yani? Dörde alışmış ikiye inmez. Ya Mevla iki dediğim iki kılacaksın dört bir dört kılacaksın ya. E burada mesela sefer bahsi var. Kaç kilometrede seferi olunur? Seks 81 buçuktur Mezai Berbaha'ya göre 81 buçuk gülüm efendim burada e, Şehrin girişi çıkışı Nereden başlar? Nerede biter? Köprüler şehirde arayı bağlayan köprüler Nasıl hesap edilir? Bunlar hep meseledir Bak buradan şimdi İstanbul seferi olmuyor Bu yüzden İzmit çıkışından İstanbul'un girişini hesap etsen 45 kilometre ediyor zaten Buradan çıkışından oranın girişin. Bunların hesaptır. Burada yazıyor. Mesela köyüne gittin. iki mi kılacaksın, dört mü kılacaksın? Ananın, babanın köyüne gittin. Karının köyüne gittin. Hoca karının köyünden bana ne ya? Ulan bana ne olur mu sen? Burada konuşuyorsun şimdi. Bir de karının yanında konuş bakayım. Nasır nasih et edilen nerelisin? Dedi evlenmedim daha dedi ya. Evlendi mi karının köyünden oluyorsun. Burada onun bile mevzusu var. Karının köyüne gittin, evlendiğin yere gittin. iki mi kılacaksın, dört mü kılacaksın? Bunların hepsi fıkırtın Siz gülüyorsunuz. Okuyun, öğrenin, amel edin inşallah. Bu eser her zaman gelmez size. Zaten bu aralar fırsatlar pek yok. Ancak bu kardeşlerimiz bunu bizden okuyan talebelerimiz yazdılar. Çok emek ettiler, çok güzel ettiler. Belki alanlarınızı okudunuz. Bu fakirde tetkik ve kontrolünde bulundum. İnşallah yakında da itikat hakkında geri Risale'yi çıkaracağım inşallah elinize bir iman itikat risalesi verelim bir de ameli salihten bir kitap da verdik size artık ahirette bize bir şey öğretmedin diye kimse bana bir şey diyemez çünkü ben size burada fıkıh dersi veremem ki vaktim yok ama kitabı verdim elinize şimdi Allah görüyor hepinizi evine giden yatmadan evvel beni yaradan Allah var bana din gönderdi bana peygamber yolladı, bu kadar fıkıh ilimleri yolladı. Ben bunları okumayacağım, amel etmeyeceğim, şarkı türkü dinleyeceğim. Bunu Allah sorar ya. İnşallah hepiniz ama rica ederim hanımlarınızı çocuklarınızla toplayın. Onar dakika olsun Allah'ın dininden okumaya söz verin ve devam edin. Bir kere bitirdin, bir daha başlayın, bir kere bitirin, Ölünceye kadar bu fıkıh meseleleriyle hasbihal olalım rahman. Efendi kardeşlerim, şimdi önümüzdeki günlerle ilgili ilanlarımızı yapalım. Birincisi, 15 gece sonraki efendim sohbet durumumuz. O günde benim mahkemem vardır. Ama inşallah yetişirim. E, 27'sine geliyor efendim. Du'a edin Allah halletsin inşallah. Ondan sonra baya suçlamalar yapıyorlar ama inşallah bir şey çıkmaz. Fakat insanlar durmuyor muhbir olmuşlar. Şimdi e, akşam namazını yatsıya alalım artık. Çünkü saatler alınacak herhalde. He? He? E tamam o zaman alınmış oluyor. 13'ün inşallah yatsı namazına kavuşalım inşallah. Siz de gayret edin. Önümüzdeki sohbette zannederim hangi ayda bulunacağız? şehrullah, Allah'ın ayına girmiş olacağız. Şimdi siz Allah'ın kullarısınız. Bu millette Allah'ın kulları değil midir? Peki Allah'ın ayında haram ay geliyor. Şimdiden tevbeye alışın. Günah alışkanlıkları olan tevbe etsin. Recep ayında işlenen günahlar katmerli yazılacak. Çünkü Allah'ın ayıdır. O ayda günah işleyen Kabe'de yapmış gibi yazılacak. Aynı. Ben size kaç kere bunu izah ettim. Haram ay geliyor. Bizim arabalar süratli gitmeye alışmış, şimdiden fren, sık, fren sıkmazsak Recep Ay'ın içine düştük mü tövbe edemeyiz bir de bir de baktın ki ay yarı olmuş biz hala aynı da aynı hamam şarkı türkü devam yazık olur, onun için bu milleti uyandırın, şimdi hepinizden Allah için bir söz alalım bakalım kaç günlük ömrümüz kaldıysa, kaç nefesimiz kaldıysa, önümüzdeki sohbet Allah'ın Recep Bay'ının hürmeti için Kainat Yaradan Allah seçti o benim ayımdır buyurdu o ayın hürmetine, saygısına milleti davet edeceğimize ve bu cemaati burada sohbete çağırıp onlara mübarek ayların faziletinden ve tövbeye davet edeceğimize tövbe hakkında konuşacağımıza dair size duyuru yapıyorum. Siz de bütün Allah'ın kullarına bunu duyuracağınıza söz veriyor musunuz? Bak Allah'ın ayının hürmetine saldım sizi. Recep ayına hürmet eden Allah'a hürmet etmiştir. O ayda insanları davet eden Allah'a davet etmiştir. 27'sinde yatsı namazında cem olalım inşallah. Kimse geri kalmayalım. Her şey geri plana, bu hiç ön plana çıkaralım. Ondan sonra Perşembe 22 Ekim Perşembe ne gecesidir? Regaib gecesidir. Yani ben buraya gelmeden evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ana rahmine düştüğü büyük gece, bol bağışlıklar ve ikramlar gecesi, büyük gecelliler gecesidir. Recebi Şerif'in nesidir? İlk cuma gecesidir. Yani perşembeyi cumaya bağlayan gecesidir. Bu şaşmaz. Tarihlen değişmez. Her sene Recep'in ilk cuma gecesi nedir? Leyletul Bu itibarla inşallah Fatih'teki mescitte akşam namazında iftar açacağız. Çünkü çarşambayı perşembeye bağlayan geceye dikkat. Yani 21'i 22'ye bağlayana da dikkat. Neden? Çünkü senede 5 geceyi ibadetle geçirene cennet vacip olur. Birisi Recep'in ilk gecesidir. Şimdi Recep'in ilk gecesi başka, ilk cuma gecesi başka. Oraya dikkat et. Recep'in ilk gecesi hangisi? 21'i 22'ye bağlayan yani çarşambayı, perşembeye bağlayan gece... İlk gecesidir. O gece mutlaka teheccüd namazına kalkılıp dua edilmeli ve ertesi gün oruca niyet edilmelidir. Ondan sonraki gece de hemen ikinci geceye rast geldi. Bazı üç dört gece arası oluyordu onun. Ama hemen peşindeki de ne gecesidir? İlk cuma gecesidir. Yani regaid gecesidir. O gece gökte yerde melek kalmaz. Hepsi Kabe'de toplanır. Ümmete dua ederler inşallah. Ya Kabe'nin üzerine bayrak dikerler Resulullah Efendimiz'in ana düştüğü gecede öyle nurlar dolmuştu İnşallah yeniden o nur doğacak İnşallah onun için çok heveslen bekleyelim fırsat bulanlarınız oruçlu olanlarınız iftarımızı Fatih'deki Halit Caddesi üzerindeki Fethi Mescidinde Allah bir mani vermesi orayla da çok uğraşıyorlar ama inşallah şimdilik devam ediyoruz Perşembe 22 Ekim akşam namazı iftarı açıp sohbet yapılacak ama akşama yetişemeyen bile biz zaten geciktiriyoruz iftar akşam evvabin derken efendim yatsıya kadar devam edecek inşallah sohbet olacak mübarek gece dualarla kutlanacak sabahı hey, cumaların en üstünü ve gayib sabahı Receb-i Şerif'in ilk cuma sabahıdır o mübarek sabahta yine mescitte kalanlar için, gelenler için 14 secde yapılacak. Bu hafta da var. Her hafta devam ediyoruz ama size ne derim? Çinden kalkıp gelseniz Rekâip sabahı, o cuma sabahı secdelerine değer. Çünkü o sabahki dua %100 kabul olur. Hangi sabah? 23 Ekim cuma sabahı. Recep'in ilk cumasıdır o. O cuma sabahı sabah namazında Fatih Mescitte 14 secde yapılacaktır inşallah o secdelerde çok dua nasip olacak İnşallah kabul olunacağız bu ümitle bu itikadla gelelim gece kandil sohbetinde hanımlara yer yoktur ama sabahki secdelerde hanımlara yer vardır akşama kadın getirmeyelim 27'sinde de burada toplanalım inşallah yarınki günde saat 11.30'da hanım cemaatler 14 dört secdeler yapılacak ve sohbet olacaktır. Allah bir mani vermesi hanım cemaatlarımıza da duyurursunuz. Allah Teala tesirini kalk eylesin. Evet. Efendim kardeşlerim. Şimdi kursların kömür ve odun ihtiyaçları için yardım toplanacak. Birçok kurslar, medreseler, e şu anda tabii kış hazırlığındadır. Bunların odunları, kömürleri ihtiyaçları senelerdir bizim tarafımızdan temin edilmekte. Fakat bu aralar bu darlıklar yüzünden, çoğu sohbetlerin de yapılmaması yüzünden büyük sıkıntı çekilmektedir. İnşallah ta tillodaki kurslara kadar odun parası yolluyoruz. Yani her yere gidiyorsun hayrınız ha? Bütün yani dünyanın bir tarafına siz ulaştıramayacağınız yerlere Allah sizin hayırlarınızı ulaştırıyor inşallah. Şimdi çıkarken, yardım ederken ne düşünün? Bu benim verdiğim Hazreti Kur'an'a yardımdır. Allah'ımın kudret eline teslimdir. Ve Rabbimin yedinde emanettir. Öldüğümde karşılığını göreceğime itikad ettim. Eğer bu inançtan verirseniz Mevla'ya etmeyecek, karınız ebedi olacak inşallah. Hazreti Ömer'in şu kıssasını tekrar edeyim. Medine mezarlığına girdi bağırdı. Ey kabirde yatanlar, size yukarıdan haberler vereyim mi? Siz öldünüz, karılarınız kocaya gitti. Mallarınız taksim edildi, bölüşüldü mirasçılar arasında. Evet, evlerinize de başkaları oturdu yerleşti ölülere bağırdı. O zaman bir hatif cevap verdi. Ebnül Hattab. Ey Hattab oğlu Ömer. Biz de sana aşağıdan haberler verelim mi? Ve Dünyada ne amel ettik? Namaz, oruç, Hasanat, zekat, hayr hasenat onu bulduk. Rabihna ma qaddamna, Biz dünyadan ahirete ne yolladıksa Kâr ettik, dünyada ne geri bıraktıksa zarar ettik. Allah bizi bu zararlara düşmekten muhafaza eylesin. Bak şu gece ölebiliriz, her gün ahirete adam yolluyoruz. Her gün cemaatimizden ahirete yolculuyoruz. Gidenler hiçbir şey götürmüyor ancak iman ve ameli salih götürüyor. Şu verdikleriniz, şu sohbetleriniz, İslam'a davetleriniz, bu hayırlarınız ebedi sermayenizdir. Rabbim zayi etmeyecektir inşallah. Allah cümlemize sonsuz yatırımlar, karlı yatırımlar nasip eylesin, kömetlik nasip eylesin, cibrillikten muhafaza eylesin. O bize versin, yoluna verdirsin. Amin. Sübhane Rabbil Ali'yle Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil alamin. Salatü selamu aleyhi ve seyyidine Muhammed'in aleyhi ve sahbihi ecma'in. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وعمل اللهم إنا نسألك من خير وما أسألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعود بكم مش الى مسته هذاك النبي وق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فانت المستعان ya Rabbi bu cemaatın dünya ahiretini mamur eyle, iki cihan da azizeyi. Könüllerini mesur eyle ya Rabbi, ailelerimizi Ya eyle, itaatkar eyle, yavrularımızı dinine hizmetkar eyle. Ya Rabbi bize öldürmeden dininin galibiyetini göster ya Rabbi. Müslümanları her saada aziz eyle, mansur muzaffer eyle, adamızı mağlubu mekhur eyle. Amin diyen dillerini arca himminden eyle. Bizden evvel ölenlere garik garik rahmet eyle kabulle nur eyle makamlarını cennet eyle. Ya Rabbi ya Rabbi bize de ölürken son nefesimizde iman ki amru husnu hatime kelime-i şahadet ki buyurun Eşhedü en la ilaha illallah eşhedü enne Muhammeden Şehadetiyle çene kapamak nasip müessereyle. Yaşadığımız müddetçe dinine, kitabına, Habibinin yoluna hizmette bizi istemal eyle ya Rabbi. Ve ahir zaman fitnelerinden bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Dayanıksızız, aciziz, zafiz. zafiyetimize bağışla ya Rabbi. Dostlarına bağışla ya Rabbi. Dayanamayacağımız imtihanlara tabi etme ya Rabbi. Sen Fazl-ı imtihan ettiğinde kazananlardan eyle ya Rabbi. آمين بحرم الطه وياسين والسلام علي المرسلين والحمد لله يا رب العالمين اللي شرب النبي والي وصف عن مشايخنا وإلى رب العمواتنا ومعات هذه الجماعة الفاتحة